Kadere iman insanı tembelleştirmez mi? Kadere iman asla insanı tembelleştirmez. Zira insan Allah'ın ezeliyet sıfatının mahiyetini, ilmin maluma tabi olması kaidesini ve ilahi takdirin kendi çabalamasına ve cüz'i iradesini Hayırlarda kullanmasına bağlı olduğunu bildiğinde sebeplere yapışır, vazifesini yapar ve neticenin Allah tarafından yaratılması için hal ile ve dil ile dua eder. Hatta bu ilmi meseleleri bilmese bile kaderin değişen levhası olan levhi mahfı ispatı kendine esas tutar kaderin bu levhasındaki yazıların tahakkukunun şartlara bağlandığını bilerek şartları yerine getirmek için çalışır. Hatta kaderin değişen bu levhasından bile haberi olmasa kadere iman yine de kişiyi tembelleştirmez. Çünkü insanlar kaderi geçmiş olaylarda ve başa gelmiş musibetlerde hüznün ve ümitsizliğin bir ilacı olarak kullanmaktadırlar. Mesela, yapmış oldukları bir kazada, evlerinin yanmasında, eşyalarının çalınmasında, depremle evlerinin yıkılmasında ve bunlar gibi diğer bütün musibetlerde, kader de varmış. Ne yapalım? Önüne geçmek mümkün değil, diyerek bir teselli bulurlar. Yoksa kaderi, gelecek için kullanmazlar. Yani okula gitmeme gerek yok. Kaderimde ne yazılıysa o olacak. Ya da dükkanımı açmama gerek yok. Zaten kazanacağım belli." diyerek okula gitmekten ve dükkanını açmaktan geri kalmaz. Hatta kadere iman gelecek için de insana cesaret vermektedir çünkü ona karşı düşmanlık vaziyetini gösteren ve gücü hiçbirisine yetmeyen mahluklara karşı kaderde olmayan bize asla ulaşamaz diyerek bir ferah bulur. İşte bu sırlardan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde kadere iman eden kederden emin olur. Yani kederlenmez, buyurmuşlardır. Demek kadere iman, insanı asla tembelleştirmemektedir. Hem bugüne kadar kadere imandan dolayı çalışmayı terk eden kimse de görülmemiştir. Bilakis kadere iman, insana bir teselli vermekte, musibetlerin acısını hafifleştirmekte ve geleceğe daha güvenle bakmasını sağlamaktadır. Sözün özü, kadere iman öyle bir iksirdir ki kim bu iksiri içse bütün elemlerden, korkulardan, endişelerden ve tasalardan kurtulur.